Oynayanlar Ali Ulvi Kurucu Nüvit Candaner Ertuğrul Ümit Dolu Çocuk Onur Kırış 80. Bölüm Saatçi Osman Efendi cemaat halinde oturup konuşurlarken bir Türk hacısı gelmiş. Hocam Bugün akşam namazında Mescid-i Saadet'in içine girmeye muvaffak olamadım. Mescid doluydu. Dışarıdaki meydanlıkta kıldım. İyi, bunun bir sakıncası yok. Allah mübarek etsin. Yalnız hocam, baktım ön saflarda bir kadın var gibiydi. Şimdi benim namazım ne olacak? Tereddüt ve endişeye düştüm. Siz askerlik yaptınız mı? E tabi hocam. Askerlik yapmayan olur mu? Vaktiyle bizim zamanımızda askerlikte bir hazır ol vardı. Hala durur mu? Hazır olsuz askerlik olur mu hocam? Ben unutmuş olabilirim. Hazır olun şartları nelerdi? Yani kendine gel, dikkat et, kıpırdama, sağa sola bakma. Güzel. En son söylediğini esas alalım. Sağa sola bakma. Bakınırsan ne olur? Emre uymadığından dolayı onbaşı tokadı yapıştırır. O vurmazsa çavuş vurur. Baş çavuş vurur, subay vurur. Allah Allah. Demek hazır ol bu kadar mühim. Öyle mi efendim? Evet hocam. Hazır ol demek ki askerliğin ruhu. Askerlik hazır oldan başlar. Ciddiyet, emanet, emniyet. İyi de hocam benim namazımla askerliğin ne ilgisi var? Dur izah edeyim. Nasıl ki devletin askerliğin hazır olu varsa İslam'ın namazının da hazır olu vardır. Namazın hazır olu iftitah tekbiridir. Namaza başlarken Allah-u Ekber demek Allah'ın huzurunda hazır ol demektir. Bu hazır ol'da da etrafa bakınmak olmaz. Yok eğer bakınırsanız İslam'ın edebine riayet etmemiş olursunuz. Bir kere Allahu Ekber deyip de namaza durdunuz mu? Artık Allah'ın celalinden başka bir şey görülmez. Onun cemalinden, kemalinden başka bir şeye hayran olunmaz. Allah'ı görür gibi hareket edeceksiniz ki Namazınız namaz olsun. Ama hocam... Müsaade ederseniz sözümü bitireyim. Buyurun hocam, özür dilerim. Hac mevsiminde haremi i şeriflerde kılınan namaz... ...tavaf gibidir. Zaruret hali vardır. Kadıncağızın biri kocasıyla, babasıyla... ...oğluyla, herhangi bir mahremiyle namaza gelmiştir. Namaz başlamıştır. Nereye kaçacağını, nereye gideceğini bilemez... ...ve namazı bulunduğu yerde kılması zaruret olur. Tavaf gibi olur. Oh! İşte böyle desene hocam... Benim namazıma bir zarar gelmez yani. Evet, çaresiz kılınca zaruret sayılır. Size düşen ön saflarda kimler var diye bakmak değildir. Kendi namazınızı düşünmeniz lazım. Allah'ın huzurunda mıyım değil miyim? Mühim olan buna dikkat etmektir. İbrahim Mekhem Bey'inde saatçi Osman Efendi'ye dair bir hatırası vardır ki kendisi anlatmıştı. Hacca gitmiştim. Mekke-i Mükerreme'de bulunan alimlerin hocası... ...Şıh Muhammed El-Arabi El-Tebbani Efendi'nin ziyaretindeydi. Sohbet esnasında Efendi Hazretleri... ...Sultan Abdülhamid geliyor diye bir söz sarf etti. O anda saatçi Osman Efendi içeri girdi. Allah Allah! Osman Efendi ile Sultan Abdülhamid'in ne alakası var ki? Bunu Osman Efendi'ye sordum. Dedi ki... Öyle dedi, acayip. Acayip olan nedir hocam? Bunu Allah'tan başka kimse bilmiyor. Ben bu seneki haccıma Sultan Abdülhamit Han adına niyet etmiştim. Haccım, Sultan Abdülhamit Hazretlerine vekaleten... ...onun ruhuna itaf etmek için Rabbim kabul etsin diye... ...kimseye de bildirmemiştim. Ailemin dahi haberi yok. Şu Arabiye malum olmuş... Saatçi Osman Efendi bir konuya büyük hassasiyetle öden verirdi. Sakın oğullarınıza kızdığınıza beddua etmeyin. Beddua manasına gelecek sözler söylemeyin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki, sakın beddua etmeyin, hayrına dua edin. Allah'ım rahmetinle ıslah et, deyin. Hidayetini dileyin. Ve salatu selamlarla Efendimizin duasını almaya bakın. Efendimizin duası nasıl alınır ki? Siz Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salatu selam okuduğunuzda ve selam veya ve aleykümesselam diye Efendimiz de size cevap verir. Selam bir duadır. Onun böyle cevap vermesi tek tek ve cemaat olarak sizlere dua etmesidir. Allah Allah. Bu sadece burada mı geçerli? Yoksa memlekette okuduğumuz salatu selamlarda aynı işe yarıyor mu? Nerede bulunursanız bulunun. Okuduğunuz salatu selamlar melekler tarafından mutlaka efendimize ulaştırılır. Ya Resulullah, ümmetinden falanın size salatu selamı var diye haber verilir. Selamlarınız hususi deftere kaydolunur. Peki burada okuduğumuz salatu selamlar? Burada da aynı. Cenabı Hak. Kirlenen bedenimiz, elbisemiz, çamaşırlarımız, herhangi bir eşyamız için bunları temizleyecek su halketmiş, sabun halketmiş, Zamanla göre temizleyici maddeler yaratmış. Bir de kirlenen ömrümüz var. Ömür nasıl kirlenir hocam? Gençlikle, cehaletle, gafletle. Peki bu kirlenen içimizi neyle temizleyeceğiz? İslam'la, imanla, tövbeyle, dini vecibelere riayet etmekle. Dini vecibeler deyince neler mesela? Hadisi şerifte ne buyuruluyor? Evinin önünden billur berrak bir ırmak akan kimse günde beş defa bu ırmakta yıkansa vücudunda kir namına bir şey kalır mı? Sahabe efendilerimiz bu suale ne cevap veriyorlar? Kalmaz tabi. Beş vakit namazı gereği gibi kılan kimse aynen o berrak ırmakta beş defa yıkanan kimse gibidir. Bu günlük temizlik. Ömür temizliği nasıl olacak? Kirlenen ömrümüzse haçla temizleniyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Araftan dönen hacı, hacı kabul olunan hacı, anasından yeni doğmuş gibidir. Evet, araftan iniyorken hacı bir kuş gibidir. Ne kadar paat, anasından yeni doğmuş gibidir. Yeter ki maksat niyet seyahat olmasın. Yeter ki hacı bu temizlenen ömrünü memlekete dönünce tekrar kirletmesin. Bir gün Osman efendinin yanına bir hacı gelmiş. Demiş ki... Hocam, sakal bırakmak istiyorum... ...fakat bizim hanım daha gençsin. Benim hatırım için biraz daha sabret, bırakma diyor. Ne yapayım, ne tavsiye edersiniz? Hmm, hanımınız böyle rica ediyor, değil mi? Evet hocam, böyle rica ediyor. Kırma beni, ricamı kabul et diyor. Ee, siz de hanımınızdan bir ricada bulunun. Nasıl bir ricada bulunayım hocam? Osman Hoca... ...Hacı Efendi'ye ne rica edeceğini söylemiş. Hacı Efendi eşinin yanına gelmiş... ...ricasını söylemiş. Hanım tamam. Ben senin ricanı kabul edip... ...sakalımı tıraş ediyorum. Sakal bırakmıyorum. Yalnız... Benim de senden bir ricam var. Sen de benim hatırım için saçını tıraş edeceksin, usturayla kazıyacaksın. Allah Allah, Hacı Efendi, bu çok tuhaf bir ricadı mi? Neden tuhaf olsun hanım? Ben her gün yüzümü usturayla kazıyorum ya. E, ama aslında ne bileyim? Benim bildiğim saç kadının zinetidir. Sakal da erkeğin zinetidir hanım. Ben senin ricanı kabul edeyim. Sen de benim ricamı kabul et. İkimizin de hatrı gözetilmiş olsun. Hacı efendi... ...bu konuda kime danıştıysan... ...Yaman hocaymış. Benim söyleyecek sözüm kalmadı. Nasıl istersen öyle yap. Peki karar senin. Haccın kış mevsimine rastladığı günlerde... ...Saatçi Osman efendinin dükkanına... ...Irak Kürtlerinden bir ağa gelmiş. Hava soğuk... ...üzerine kürk giymiş. Osman Efendi'ye demiş ki... ...Ostam... ...benim babadan kalma bir saatim var. Ömrümde bu saatin durduğunu bilmem. Fakat burada Medine'de durdu. Ne oldu ki buna? Vaktimi bilemiyorum. Saat şu an yanında mı? Yanımda. Bakabilir miyim? Bu. Efendi... ...saatinin içine bir koç girmiş... Koç mu? Ne koç usta? Hiç koç saatin içine girer mi yahu? Girmiş, girmiş işte yahu. Hemen bu koçu çıkarmamız lazım. Pandilotu tutmuş, saatin çalışmasına mani oluyor. Ben şimdi şu şeyle çıkarırım onu. Allah, <gülüyor> Allah Allah <gülüyor> Allah Allah. Hiç koç maşayla ile çıkar da? Ha çavucunu at, sıkı tut, sakın kaçırma. Kaçırmam merak etme. Oy... Oy oy bu bir bit yahu Koç gibi bir bit maşallah <gülüyor> <gülüyor> Sen koç diye buna mı dedin? Hay Allah iyiliğini versin <gülüyor> Tosyalı Hacı Beşir Usta Runyun Beylerin evinin önünde bir avlu duvarı yapıyormuş İki metre yüksekliğinde Dört metre uzunluğunda bir duvar Malzeme gelmiş Çamur karılmış, işe başlamışlar. Beşir Usta işi basit gördüğünden şakül kullanmamış. İki metre yüksekliğinde bir duvar basit olur mu? Şakül kullanmadan olmaz. E Beşir Usta kendine güveniyor. Duvar örülmüş, bitmiş. Beşir Usta ellerini yıkarken saatçi Osman Efendi gelmiş. Duvara şöyle bir bakmış... Hacı bu duvarı siz mi ördünüz? Evet hocam, biz ördük. Ellerinize sağlık. Allah razı olsun hocam. Ellerinize sağlık be. ...duvarın altında bir keçi falan ölmeden... ...bu duvarı kendi elinle yıksan diyorum. Neden? Mübarek, rükuda gibi duruyor. Merak etme hocam. Çamur kuruyunca tuğlalar birbirini tutar, bir şey olmaz. Sen bakma yamuk durduğuna. Haklısın, kusura bakma. Ustaların işine karışmayı sevmem ama... ...bu duvar çamur kuruyana kadar... Sabredebilecek mi dersin Eder eder Bu sıcakta çabucak verir. Beşir Usta duvar sabırsız Kurumayı beklemeyecek Siz kalbinizi serin tutun hocam Bir şey olmaz Beşir Usta gel dinle beni Altında bir keki filan ölmeden bu duvarı yine kendi ellerine yık da öyle git Ne olur Sen merak etme hocam güven bize eh, Benden günah gitti Müsaadenizle hayırlı akşamlar Hayırlı akşamlar hocam Allah Allah Saatçi Osman efendi neden böyle dedi ki Eyvah! Duvar yıkılıyor. He! Naçizane arz ettim Hacı Beşir. Sen de bilirsin ki rükudan sonra secdeye gidilir. Duvarın çamur kuruyana kadar rükuda kalamadı. Saatçi Osman Efendi bir konuda hayıflanırdı. Şöyle derdi... Medine Münevveriye ilk geldiğimiz yıllarda kalbimiz temiz, niyetimiz halis, dualarımız makbul idi. O günlerde yapılması gereken bir dua varmış. Lakin kaçırmışız. Hayırdır inşallah hocam? Hangi duaymış o? Hac zamanı çok misafirimiz oluyor. Mevcut evimiz yetmiyor. Cenabı Hak'tan 500 odalı bir ev istemeliymişiz ki ihtiyaca kafi gelsin. Asıl istenecek olan buymuş ama fırsatı kaçırmışız. Neden böyle düşündünüz ki? Her gelen müstakil oda istiyor. Şu an görüyorsunuz topu topu üç odamız var. Odalar büyük ama ihtiyaca kafi gelmiyor. Belki o zaman daha çok Müslüman'ın gönlünü almış olabilirdik. Saatçi Osman Efendi ile Medine'de Osman Efendi'yi karıştıranlar oluyor. Saatçi Osman Efendi 60 sene Medine'yi münevverede bulunmuş orada vefat etmiştir. Aslen Medine'li değil Konyalıdır. Buharalı bir babayla Konya'lı bir annenin oğludur. Medineli Osman Efendi ise babasının memuriyet görevi dolayısıyla Medine-i Münevvere'de doğmuş, daha sonra İstanbul Beykoz'da yerleşmiş olan Osman Akfırat Efendidir. Beykoz Hacali Camiinde 43 sene imamlık yapmıştır. Biraz da saatçi Osman Efendi'nin ustasını tanısak, çırak buysa usta kim bilir nasıl biridir. Saatçi Osman efendinin ustası Şaban efendiydi. Bu zat için bilinmez gizli evliyalardandır derlerdi. Zevcesi Nuriye Hanım teyzeyle birlikte örnek insanlardı. Nasıl örnek yani? Validem Nuriye Hanım teyze için şöyle derdi. 80. Bölümün Sonu Música